Yapay zeka ve İslami bilgi arama motorları, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, yapay zeka, birçok alanda olduğu gibi bilgi arama süreçlerini de dönüştürmektedir. Ancak genel arama motorları, İslami bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını her zaman karşılayamayabilir. Bu noktada, yapay zeka destekli İslami bilgi arama motorları, Müslüman bireylerin güvenilir, ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayan bir çözüm olabilir. İslami bilgi arama motorlarına neden ihtiyaç var? Günümüzde bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da, İslami konular hakkında yapılan aramalarda, şu problemler sıkça yaşanmaktadır. Güvenilir kaynak eksikliği, genel arama motorlarında güvenilir İslami kaynakların öncelikli olarak sunulmaması, bilgi kirliliği, yanıltıcı, eksik veya yanlış bilgilerle dolu içeriklere ulaşma listi, dil ve kültür engelleri, Müslümanların ana dillerine uygun kaynakların sınırlı olması, bu sorunları aşmak ve Müslümanlara doğru rehberlik sunmak için, yapay zeka destekli İslami arama motorları geliştirilmelidir. Yapay zeka destekli İslami arama motorlarının özellikleri Yapay zeka, kullanıcıların arama alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını anlamada, önemli bir rol oynar. İslami bilgi arama motorları şu özellikleri taşımalıdır. Birinci doğru ve güvenilir kaynaklar Yapay zeka, sahi hadisler Kur'an-ı Kerim tefsirleri ve İslami ilimlere dair muteber kaynakları öne çıkarmalıdır. İkinci konu odaklı arama. Kullanıcıların sorularını anlamlandırarak ilgili fetvalar, dualar, ibadet bilgileri gibi içerikleri sunmalıdır. Üçüncü Dil ve Kültür Desteği Farklı dillerdeki İslami kaynakları bir araya getirerek, geniş bir kitleye hitap etmelidir. Dördüncü İslam'a uygun içerik filtresi Zararlı veya İslam'a aykırı içerikleri filtreleyerek, kullanıcılara güvenli bir ortam sağlamalıdır. İslami arama motorlarının potansiyel kullanım alanları Yapay zeka destekli İslami arama motorları, bireysel ve toplumsal hayatın farklı alanlarında kullanılabilir. Eğitim İslami okullar ve kurslar için ders materyali araştırmalarında yardımcı olur. Fetva aramaları, güncel dini meseleler hakkında güvenilir fetvalara erişim sağlar. Dua ve ibadet bilgileri, gündelik hayatta sıkça ihtiyaç duyulan dua ve ibadet bilgilerinin kolayca bulunmasını sağlar. Tarihi bilgiler, İslam tarihi, Sahabe hayatları ve diğer dini konular hakkında detaylı bilgiler sunar. Yapay zeka ile İslami bilgiye erişimde dikkat edilmesi gerekenler. İslami arama motorlarının etkili ve sahih bilgiler sunabilmesi için, bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Birinci kaynakların doğruluğu, yalnızca güvenilir İslami kurumlar ve alimlerin içerikleri kullanılmalıdır. İkinci yapay zeka eğitim süreci. Yapay zeka, İslami ilimler konusunda eğitilmeli ve alanında uzman kişiler tarafından denetlenmelidir. Üçüncü şeffaflık ve açıklık Arama sonuçlarının nasıl oluşturulduğu ve hangi kaynaklardan alındığı kullanıcılara açıkça belirtilmelidir. Müslüman yazılımcılar için fırsatlar İslami bilgi arama motorlarının geliştirilmesi, Müslüman yazılımcılar için hem teknik hem de manevi bir fırsattır. Bu alanda çalışarak Sadakacı Kariye İslam'a hizmet eden bir yazılım geliştirerek, sürekli hayır elde edilebilir. Eğitim ve farkındalık, Müslüman toplulukların dijital bilgiye erişim becerilerini artırabilirler. İslami teknoloji geliştirme, yapay zeka ile İslam'ı destekleyen yeni projeler üretilebilir. Yapay zeka destekli İslami bilgi arama motorları, Müslümanların bilgiye erişimini kolaylaştırarak, dini hayatlarını doğru bir şekilde yönlendirmelerine katkı sağlar. Müslüman yazılımcıların bu alanda aktif rol alması, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük faydalar sağlayabilir. Bu tür projeler, İslam'ın teknolojiyle uyum içinde ilerlemesine önemli bir katkı sunar.